Muhterem efendim, Kur'an-ı Kerim'in Cenabı Allah'ı tanıma ve onunla münasebetlerimizde ve hayatımızdaki yeri nedir? Lütfeder misiniz? Şurası bir gerçek ki, Kur'an-ı Kerim bir taraftan kainatın hakaikeni bizlere şerh duyururken, kainatla aramızdaki uyumu sağlarken, bir yönüyle kainat ve biz ekosistemin farklı parçaları bizler arasında denge tesis ederken, Bunlar ancak O'nun manasını bilme, O'nu doğru okumaya bağlı. Kendi manamızı bilme ve kendimizi doğru okumaya bağlıdır. Biz onlar arasındaki münasebetlerimiz çok iyi tercihlerine bağlıdır. İşte bunu ifade ettiği gibi aynı zamanda bizim için bir hayat programıdır. Nurlan'ın verdiği çizgiyle ifade edilecek olursak, ahiret yolunda bizim yanıltmayan rehberimizdir. Kabirde şefaatçimizdir dualarda hep söylüyoruz mahşerde ona bağlıyız onunla irtibatımız belki senat defterimizde en değerli haneyi teşkil eden bir husustur. Mizan'da belki bu son çıkan sızıntıda burada gülle şeyleri tartıyorlar. İşte her şeye ağır gelebilecek mizanda öyle yüksek bir kıymet haiz olan eşi menende olmayan değerler üstü değerlere haiz bir kitap mukaddestir. Üstadın tabiriyle bir kütuf hari hükmünde bir kitabın mukaddesidir. Bilemediğimiz yanları itibariyle sıratta bizim için ne ifade eder tam kestiremiyoruz. Mutlaka onun hakikati cennette dahi değişik şekilde tecelli edecek. İnsanlar orada Kur'an okuyacak deniyor. Cenab-ı Hak insanlara Taha suresini veya Yasin suresini okuyacak deniyor. Bunları anlamada zorlanıyoruz, manalarını bilemiyoruz. Aslında belki Kur'an-ı Kerim orada da bizim için ayrı bir bülbül sesi gibi bir şey, bülbül namesi gibi bir şey ifade edecek. O arada belki o vakalar aynel yakın veya hakkal yakın hakikatin zuhur ettiği yerde o hakkal yakın hakikatının kendi terminolojimiz içinde bir kelimeyle ifade edecek. Onun destanını seslendirecekler. O sizin bildiğiniz, hissettiğiniz, duyduğunuz, inandığınız hakikatları Size ifade etme demek değildir. Belki bildiğiniz, duyduğunuz ve aksi ihtimal vermediğiniz olacakların hiç şüpheniz olmayan o hakikatları siz sizin gönlünüze inşirah olsun diye onun hakkı olarak orada gürül gürül ilan etmektir ezan gibi. Şüpheniz var mı sizin? Allah büyüktür. Şahadet ederim ki ondan başka ma'budu bilhak, maksudu bil istikak yoktur. Ama günde minarelerde beş defa bu sesi duyuyorsunuz. Bu bir yönüyle sizin destanınızdır. ilan ediyorsunuz, bu ses evedi yurdumun üstünde inlemeli falan diyorsunuz ve bu aynı zamanda onun da hakkıdır. O biz o şeyle borçluyuz, bu onun hakkıdır. Onu ömrümüz olduğu sürece hep ayıtmakla mükellefiz. Aynen orada böyle bir duygu, bu duyguya yakın bir duyguyla Kur'an-ı Beyan yine insanlar için en kıymetli şey olacaktır. Dolayısıyla ezeli kelam sıfatından gelmiştir. O kelam sıfatının, ezeli kelam sıfatının ebedi tecellileri olarak orada ezel farklılığı, ebed farklılığı içinde devam edecektir. Ona ezel karşılığında ebed demiyorlar da layezal diyorlar. Ezeli olan aynı zamanda layezal diyorlar. İcmali bir şey. Allahu Alem. Muhterem hocam, üstadımız... Kur'an-ı Kerim'i tarifinde Kur'an, şu kitabı kebiri kebir kainatın bir tercüme-i ezeliyesi ve ayatı tekviniyeyi okuyan mütenevi dillerinin tercüman-ı ebedisi buyuruyor. Birinci de ezeli, ikinci de ebedi diyor. Üstadımızın burada yapmış olduğu tercihte bir kasıt var mı? Lütfeder misiniz? Var, mutlaka var. Bu bazı şeyler var, tariflerdeki şeylerle, her tarifte cins gerek, cami ola efradını, fasıl gerek, mani ola ayarını, kuyudu çok yerinde koymuş. Hem cins olarak meseleyi ele almış, evvela şumulünü temaşi etmiş. Sonra kuyuduyla onlar neler ifade ediyorsa teker teker onları yerli yerine yerleştirmiş. Tıpkı sadef katma şeylerde, civizlerde yapıyor gibi yapmış onu. Evet. Tenevvi dillerin tercümanı, ebedisi diyor. Demek ki evetlere kadar aynı zamanda tenevvi diller onu hep şey yapacaklar, belli ölçüde seslendirecekler. Canlı cansız her şey ve insanlar biraz o noktaya geliyor yani. Demek cennette de hep o seslendirilecek. Ama burada bizim seslendirme enstrümanlarımızla değil yani. Ağza, dille, dudakla değil. Farklı şekilde. Ruhun duyuşuna göre yani. Ruhun hissedişine, ruhun değerlendirmesine. Kalbin kadir göre. Çok şey burada göreye gidebilir. Yani o en değerli şeyin kabuğu, kıpçığı olmayan o şeyin bile göreye giden yanları olabilir. Ve bizim esas idrak kabalığımızdan kaynaklanır. Yani bazen bazı buğdaylar, arpalar, değirmen taşlarında göreye giderler ama bunlar... Biraz, biraz da bu meselenin taşın hatasına bağlıdır yani. Değirmen görmüşseniz bilirsiniz bunları. Aynen öyle de yani bazı meseleleri değerlendirme bizim idrak darlığımıza çarpıyor. Böyle pozitif mülahazalardan şöyle böyle yara almamıza çarpıyor. Naturalist mülahazalarımızla filtre ediliyor onlar Dolayısıyla onları böyle sağlam bir yere koyamıyoruz pek. Boğulu oluyor onlar, onlara yaklaşırken. Çok defa üzerinde, dün de bir vesileyle arz ettim. Namaz okuduğum Kur'an-ı Kerim kafama takılıyor şura. Ne demek acaba yani, nedir bu münasebet? Üzerinde bir sürü düşünme, bakma, sonra kalkıp bakma onlar, onu anlamaya çalışma. Ama bunlar o Kur'an'ın anlaşılmazlığına vermemek lazım. Onun yörelik bir yanının bulunduğuna vermemek lazım. Bizim tabiatımızda yöreye çıkmayacak şeyleri bile yöreye çıkarma gibi bir hamlığa sahip olmasına gerek lazım. Bizden kaynaklanıyor. Ama ahirette her şeyin ruhanidir. Her şey canlıdır. Her şey kayyatlatiftir. Her şey işin perde arkasına göre orada duyulur, hissedilir, algılanır ve değerlendirilir. Dolayısıyla öyle bir zekidir ki hani orada her şeyin böyle kendine has hayat-ı diyesiyle inkişaf etmesi açısından diyorum ben bunu. Belki Kur'an'ı tattığınız zaman da diyeceksiniz ki şu şimdiye kadar bu cennet nimetlerinde istifade ediyormuşuz ama meğer ki esas cennetin en zevkli şeyi bu Kur'an'mış falan diyeceksiniz ama orada duyulması, orada hissedilmesi, orada söylenmesine bağlı. Bu da yine burada Kur'an'i olmakla alakalıdır yani. Siz ne kadar Kur'an'i iseniz orada. Kur'anı derken mutlaka Kur'an'ın sadece lafı ezberleme demek değildir. Bunu da derken zannetmeyin ki Kur'an'ın sadece lafzını ezberlemeyi hafife alıyorum. Fakat o gerçek sıkleti esas onun özüne, ruhuna, manasına, muhtevasına nüfusla kazanacaktır. O olmayınca işte cenab bak ona ne kadar bir sevap takdir etmiş, ne kadar bir feyiz, bereket takdir etmişse halisane okuduğu zaman mutlaka onu alır. Kur'an yine ona refakat eder. Ama asıl mesele Kur'an'ın özünü, mesajın özünü kavramaktır. Onu duymaktır. Onu her duyduğunda böyle sanki Cenab-ı Hakk'ın lisanı nezihinden senin önüne böyle şey gibi reşhalar damlıyor gibi damladığını duyuyor şekilde alacaksın. Böyle için aktığını hissedeceksin onun. Bundan daha nefis şey duymadım ben diyeceksin. Esası odur. Onu öyle temrihin yapa yapa o hale getireceksin ki Artık Kur'an senin için, senin hayatın için duyduğun, tattığın, zevk ettiğin şeylerin en nefisi, en lezzizi olacak. Her şeye doyabilirsin ama ona doymayacaksın. Evet, o geçen de senin hatırlattığın bir şey vardı. Duyduğun, anladığın yerleri duyup anlayacaksın. Duymadığın yerleri belki daha bir zevkle anlamaya çalışacak. Diyeceksin ki, demek buraları benim idrakim aşkın şeylerdi tamamen meselelerinin Allahçasıydı ki benim gibi böyle nasul alemine takılı anlamadı. Bir de bunu duysam ben tatsam işte bu bile çok önemli bir duyma ve tatmadır. Evet dolayısıyla onun ilmine havale edeceksin. Orada bile ayrı bir lezzet vardır. Evet bilenler, duyanlar için başka bir lezzet, başka bir halabet vardır Kur'an'ın içinde. Lafzının ötesinde Manasının ötesinde, ruhunun ötesinde, Allah'ın kelamı olma itibariyle başka bir nefaset, başka bir letafet vardır. Keşke onun bu derinliğini günümüzün ham ruhlu insanlarına duyurabilseydik. O dilerse duyurur. Kur'an her zaman anlamadım ama. Onu güzel anlatanların anlatmasıyla onun romanı tesirde kaldığını söylemeliyim ki nankörlük olmasın. Ondan duyduğum şeylerin ruhumda bıraktığı evet zevk, ebedi zevk ve lezzeti muakkatan başka şeylerde bir şeyler duyabilirsiniz. Fakat eskimeme keyfiyetiyle, bayatlamama keyfiyetiyle, takdir etmeme keyfiyetiyle Başka bir şey de duymak mümkün değildir. Muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne inişinden önce yaşayan insanlar onu misali fotoğrafında seyretmiş, ona hayran kalmış. Sonrakiler ise vücudi resminde ona hayran kalmış buyuruluyor. Bu konuyu açabilir misiniz? Şimdi mutlaka o Peygamber An-ı Zaman eğer bir kısım velilerdi yani müsat gibi velilerdi, gazali gibi velilerdi. Ondaki o derinliği gelecek bütün çağlara ait inkişaf edecek derinliklere yer görüyorlarsa İnbiya izamın kendi kitaplarının esası özü olan, kaynağı olan, menbağı olan Sadece ondan onlara intikal eden şey o kelam sıfatına Kur'an özünden onlara intikal eden şeyler Sadece biraz şartların belirlemesiyle, biraz konjektürün belirlenmesiyle Biraz cemaatlerinin besatetiyle Kur'an insanlığın henüz ip sıdayilikten sıyrılmamasıyla o ölçüde basittir belki. Ve dolayısıyla mutlaka onlar o ellerindeki o basit şeyden kıyas ederek, mukayese yaparak o aslı ne kadar derin olduğunu, o aslı mutlaka Cenab-ı Hakk'ın göstermesiyle öyle tasavvur etme, tahayyül etmede değil, belki tahakkül ölçüsünde, belki tersim ölçüsünde gerçekten fotoğraflarını görerek ona karşı hep ciddi hayranlık duymuşlardır. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şahsına duyulan hayranlık aynı zamanda mesajına duyulan hayranlıktır. Mesajına duyulan hayranlık o mesaj onun elinde esas şeypalaştığı için, onun elinde duyulduğu için onun şahsına karşı hayranlıktır. Nasıl onlar da öyle derin bir tesir icra etmiş hep o resme bakmışlar. Efendimizin resmine bakıyor gibi buna hayranlık duymuşlar. Ama teselli olmuşlar bir yönüyle. Aynı menbaadan geliyor bu. Belki biz ona zemin hazırlıyoruz. Ona bu kadar zemin hazırlamayınca o muhataplarını bulamaz zaten. İnsanlık duygusu ve düşüncesiyle o geçmiş kitaplar tarafından rehabilite edile edile, Kur'an'ı anlayabilecek seviyeye gelmeselerdi Kur'an inmezdi zaten. Bu açıdan onların görüşleri, duyuşları, hissedişleri çok önemlidir. Enbiya-i İzam, tabi ufkumuza aşkın varlıklar onlar. Miraç'ta her birerlerinin Efendimiz'in istikbalindeki mülahazaları, düşünceleri, beyanları, ne demek olduğunu, meselen anlatıyor, gösteriyor yani. Hepsi, hepsi, kimisi büyükleri onun, babası Hz. İbrahim gibi kimseler. Merhaben bin Nebi Salih ve bil salih diyor. Öbür de salih diyor. Elindeki kitap, kelam sıfatından geliyor. O da kudret ve iradeden geliyor. Vahid'in iki yüzü. değişi şeyler ki, ikisi de Allah'tan geliyor. Biri kelam sıfatı ezeliği, öbürü de tâyyûn evvelin ilk kahramanı. Nur-u Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, Mesnevi'deki ifadeleriyle hatırlayın. Kainata bir ağaç nazarıyla bakılırsa, bir kitap nazarıyla bakılırsa, bir saray nazarıyla bakılırsa, ne oluyor o zat? Bu sarayda, o kitabın kitabetinde ve o ağacın mahiyetinde ne oluyor? İşte öyle bir şey, öyle bir esas. O Kur'an'da öyle kelam sıfatından gelmiş bir şey. Şimdi Hz. Adem'den Efendimiz'e kadar hep bir demet gül gibi, bir buket gül gibi böyle koklana koklana devrisalet fenaya kadar gelmiş bir şey. Elbette ondan sonraki insanlarca da ona göre hep koklanacak, koklanacak, böyle burnlara götürülecek, sonra göğüslere sokulacak bir şeydir. Evet. Onların gördükleri şey, belki kısmen bir tahmin, kısmen işte bir yakin, ama ilmi bir yakin, belki aynı bir yakin falan ama, fakat sonrakiler mesela hakal yakin'i görmüşler. Hz. Bediü zaman, işte o Kur'an ne olacak? büyük çoğunluğu itibariyle o hayatı belinatı nereye baktın açıktan açığa görmüş vaad ettiği şeyleri açıktan açığa görmüş. Diğer büyüklerde belli ölçüde görmüş. Herkes o kaynaktan ne cevherler çıkarmış, insanların önüne neler saçmış, onun ne tükenmez daimfet bir hazine olduğunu göstermişler. Evet onlar doğrudan doğruya müşahede etmişler, ediyorlar. Kim bilir edecek daha niceleri çıkacak. Allah gözlerimizdeki perde izale miş orada öyle bir şey. Ne kadar tasavvur kabiliyetin ve taakkul kabiliyetin var ve taakkulüne beyanın ne kadar yetiyorsa onlar işte öyle bir şey mahkumu olarak sönük düşmüşler. hakka nefsü'l emriyelerine gelince izaher. Muhterem hocam, üstadımız Hazretleri için bildiklerine Kur'an rengi kazandırmış deniliyor. Bu konuyu izah eder misiniz? Üstad Hazretleri tasavvufla da belli ölçüde meşhur olmuş, kelam ilmiyle de meşhur olmuş, fıkıya da meşhur olmuş. Kur'an'a yönelişi onun ikinci dönemidir yani. Dolayısıyla o bilgiler bir yönüyle tamamen onda bir Kur'an insibağına masal olmuşlar. Tamamen Kur'an rengini almışlar. Yani nasıl diyor felsefe Kur'an'ın emrine girmez gibi yani. Felsefeyle de iştigal etmiş ama bu Aklın bir hikmeti, vücudu var, akıl tarafından ortaya konmuş çok güzel şeyler var, ürünler var. O ürünleri de almış, onların tamamen vahiden tecrit ederek ortaya koydukları o şeyi vahyiyle irtibatlandırarak bir hakikate bağlamış onlar da. Kur'an sayesinde böyle sönük çıkan şeyler adeta revraktar olmuşlar. Renksiz şeyler renk kazanmışlar. Ölçüsüz yapılan şeyler çok ölçülü bir desen haline gelmişler. Şöyle böyle işlemeler bir kanevçe gibi nizam ve intizamın ifadesi haline gelmişler. Bediüzzaman'ın yani Kur'an'a yöneliş döneminden itibaren her şey onun elinde adeta böyle Kur'an'ın emrine verilmiş. Ona Kur'an boyası çalınmış, bir Kur'aniliğe ulaştırılmış denebilir Allah-u Alem oradaki mürazi itibariyle.